Doğadan gelen sağlık. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Filiz Meriçli. Merhabalar. Yeditepeli İstanbul'dan İstanbul'daki tüm eczacılara ve bizi ülke, güzel ülkemizin her köşesinde dinleyen tüm eczacılara Merhaba diyoruz, iyi ki varsınız diyoruz. Yaz günlerindeyiz ama artık mevsimler küresel ısınmayla birlikte çok değişti. Örneğin bugün İstanbul oldukça serin ve çok rüzgarlı. Henüz ezanesinden çıkmamış olanlar varsa ezanesindeki yedek hırkasını, kazağını yanına almayı unutmasın diye hatırlamak, hatırlatmakla başlayayım programımıza. Bugün sizlerle biraz yaz aylarında fazlaca kullanacağımız dermastotiklerden bahsedeceğiz. Ardından çocuk lar için bitkisel ilaçlara değineceğiz. Çünkü o konuyla ilgili... E, ...son fitoterapi dergisinde... ...Alman Fitoterapi dergisinde bir yayın çıktı. O yayını sizlerle paylaşacağım. Bu yayının özetini bir parça diğer bilgilerle de... E, ...takviyeli olarak... ...fitometin basında olan e, sayısında da sizlerle paylaşacağız yaz aylarında güneşten korunmak çok önemli. Bunun için çok sayıda e, dermo Kozmetik var ya da e, farmasötik teknologların e, ve dermatologların tercih ettiği adıyla dermastotikler var. E, bu konuda kendini geliştiren eczacılarımızın çok sayıda olması beni çok mutlu ediyor. E, ama bunun yanı sıra e, işte Sedef'e iyi gelen ilaç yapmaktan tutunuz da e, güneş yanığına karşı ilaç yapan aktarlar. E, Güneşten yanmamak için ya da yanmak için iki, iki farklı uçta da bitkisel ürün hazırlayanlar ve sunanlar var. Daha da enteresanı belki siz de rastladınız, ben rastladığımda aslında tahmin edebiliyordum ama yine de şaşırdım. Kuaförlerde e, elden satışlar var bu tip ürünlerde. E, i̇nsanlar e, öz, özellikle işsizliğin de getirdiği e, bir sonuç olsa gerek diye düşünüyorum. E, kolaylıkla bu tip ürünleri ithal edenler zaten kolay ithal ediyorlar Tarım Bakanlığından izin aldıkları için işsizlik nedeniyle de insanlar kolaylıkla bu dağıtım firmalarında görev alıyorlar benim e, kuaförümde de böyle bir e, kişiyle karşılaştım e, işte içinde pek çok bitki ekstresi olan ürünleri işte yanağa karşı tutunuzda cildi yumuşatmaya ve de gü güneş yanığından korumaya kadar e, pek çok özellik saydı evet, bit içinde bulunan bitkilerin öyle etkileri var ama ne derece olmuş, ne kadar var nereden kontrol edilmiş onlar tabi son derece e, boşlukta olan konular. O nedenle bu konuya da el atmak gerekir diye düşünüyorum. Bu arada sizler farkında mısınız bilmiyorum. Türkiye'de çok fazla sayıda Son birkaç ayda Eczacılık Fakültesi enflasyonu e, oluyor. E, devlet üniversitelerinde sayılar 14'e çıkmıştı. Ama e, kurulmakta olan vakıf üniversitelerinde de hep tıp fakülteleriyle birlikte eczacılık fakültelerinin de kuruluş aşamasında olduğunu görüyoruz. Bu konuda meslek örgütlerine büyük iş düşüyor. E, Türkiye'nin Nüfusu belli. Bu, bu nüfusun eczacı ihtiyacı belli. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ee, ve bu yetişen şu andaki eczacılık fakültelerinden yetişecek olan eczacılar da üç aşağı beş yukarı sayıları belirli. E, o zaman yeni eczacılık fakültelerinin açılması yerine şu anda olan eczacılık fakültelerinin gelişilmesine destek vermenin daha akıllıca olduğu e, yeni açılan eczacılık fakültelerinden mezun olanların oradaki eğitim kalitesi e, ile ilgili e, başlangıçtan kaynaklanan sorunları da düşünecek olursanız yeterli öğretim üyesi olmaması vesaire gibi bu e, sorunlar daha da büyüyecektir. Onun için bu konuyu da mutlaka kamuoyunu bilgilendirmek adına Türkiye Ezarcılar Birliği'nin ve tüm ezarcı odalarının en azından Türkiye'nin başka ezarcılık fakültesine ihtiyacı olmadığını dile getirmeleri ve kamuoyuyla paylaşmaları gerekir diye düşünüyorum. Evet, Yeditepe'li güzel kentimizden size merhaba dedik. Yeditepe'li kentimizde çok farklı gruplarla birlikte yaşıyoruz. Çok değişik müzikler birbirlerinden etkileniyorlar. İstanbul'da yaşamak ve İstanbullu olmak gerçekten çok özel ve güzel bir şey. Şimdi İstanbul'un eskilerine gideceğiz ve eski bir İstanbul türküsü dinleyeceğiz. Ama bunun aynı zamanda Rumca'da söylendiğini biliyoruz. Şimdi bize yeni türkü söyleyecek bunu. 7 tepeli kentten 7 kule. <gülüyor>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 İstanbul güzel ama sabitleri pek yama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 İstanbul güzel ama, sabitleri pek yamal. Evet Yeni Türkü'den dinledik Yedi Kule. Bilmiyorum siz bu şarkıyı seviyor musunuz? Ama ben e, İstanbul'un tipik e, şarkılarından biri diye düşünüyorum. Ve Yeni Türkü'den bunu dinlemeyi hep seviyorum. E, bu şekilde uyarlayan ve bizlere sunan Derya Köroğlu başta olmak üzere Yeni Türkü'nün bütün üyelerine buradan selamlarımızı yollayalım. Evet yaz aylarında bitkilerin ve bitkisel ürünlerin kullanımına değineceğiz demiştim yaz aylarında özellikle deniz kenarında sabanın da sıcaklığı nedeniyle ve de kısa sürede bronzlaşmak amacıyla pek çok ürün kullanılıyor ama bu ürünlere geçmeden önce deniz kenarında kullanılmaması gereken preparatlardan öncelikle bahsedeceğim. Mesela yaz aylarında güneşe maruz kalınacak zamanlarda Hipericum Perforatum ekstresi yani St. John's World ekstres taşıyan e, ürünleri kullanmamak gerekiyor. Çünkü onlar e, ışığa karşı, güneş ışığına karşı cildin e, duyarlılığını arttırıyor. Ve bunun sonucunda da istenmeyen yanıklar ve ciltte e, değişik dermatitler meydana gelebiliyor. O yüzden e, gerek e, sakinleşmek amacıyla gerek depresyona karşı bana çok iyi geliyor diye e, hiperikum perforatum ...kullananlar varsa yaz tatiline, güneş tatiline gidenlere... ...kesinlikle buna ara vermesi gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor. Ee, yine e, aktarlarda hazırlanmış olan... E, ...çabuk yanmayı sağlayacak olan ürünlere baktığımızda... ...bunların içerisinde bergamot esansı olduğunu görüyoruz. E, bergamot esansı elde edilmesi sırasında... Bergap'ten dediğimiz furanokumarinler de e, o e, yağın içerisine geçmiş olabiliyor. E, hazırlanan ürünün içerisine girmiş olabiliyor. Bergaptan da e, bütün furanokumarinler gibi e, ışığa karşı cildin hassasiyetini arttırıyor, duyarlılığını arttırıyor ve e, daha fazla güneş ışığına maruz kalmış e, gibi hareket ediyor cilt. E, dolayısıyla sızlıca pigment üretiyor. Gerçekten güneş ışığında az kalarak hızlı bronzlaşmayı sağlayabiliyor. Ama bu yanında beraberinde sorunları da getiriyor. Yanıklar olabiliyor ve güneş ışığının özellikle de bu ozon tabakasının daki yırtık nedeniyle zararlı ışınların ciltte cilt kanseri yapma olasılığının çok arttığı bir dönemde bu tip ürünleri kullanmak yani bergamot esansı gibi diğer benzerlerini kullanmak son derece sakıncalı. Bunu atlamamak ve çevrenizde eğer bu tip kullananlar varsa uyarmakta yarar var diye düşünüyorum. Güneş deyince deniz de, e, akla geliyor. Deniz deyince de benim çok sevdiğim bir e, deniz kenarı köşemiz var güzel ülkemizde Kaş. Antalya'nın Kaş ilçesi aslında e, Dalaman Havaalanı'na daha yakın. Yani Antalya Havaalanı'ndan gitmek daha zor. Çok e, virajlı yolları var. Özellikle Fethiye Kaş arası e, oldukça... E, Virajlı yollar Çok e, dikkatli gitmek gerekiyor e, Kaputaş e, Mağarasının Oralarda falan çok dikkatli Olmak gerekiyor e, Ama deniz pırıl pırıl Ve e, gerçekten bir doğa Harikası kaş bütün sahil kasabalarımız gibi e, gelişmiş tabi e, eski 20 yıl öncesinin Kaş'ı değil e, eskiden sadece Kaş'ın yerli binaları vardı ve aileler e, o küçücük binalarında Pansiyonculuk yaparak gelen konuklarını ağırlarlardı. Şimdi çok sayıda oteller yapılmış, moteller, pansiyonlar yapılmış ama belli bir düzen içerisinde yapılmaya gayret edilmiş. Tabii ki daha iyisi olabilirdi ama yine de pek çok deniz kenarındaki köşemize göre oldukça iyi ve düzenli yapılmış kaş. Kaşı mutlaka görmelisiniz. Kaşta e, kaya mezarları var. Kaşta e, kral mezarları var. Kral lahitleri var. Hem suyun içinde e, hem kaşın değişik yerlerinde. E, ayrıca kaşa yakın kekova var. En enteresanı da Kaş'a Kaş adını veren, e, neredeyse e, akşam ışıklarının yanıp söndüğünü bile gördüğünüz, yüzerek geçebileceğiniz e, Meis Adası'na bakıyor olmanız. Meis e, göz gibi ve Kaş da onu e, koruyan e, Kaş gibi görünüyor. O yüzden bu isim alınmış diye hep düşünürüm her gittiğimde Kaş'a. Hala maalesef şeyle geçiliyor işte vize alınıyor. Hatta Schengen vizesi istiyormuş adasındaki Yunanlı yetkililer. Dolayısıyla bu kadar yakın mesafede bu kadar geliş gidişlerin zor olması hiç uygun değil bence İnsanca, insani gelmiyor bana e, mutlaka e, aynı havayı teneffüs eden aynı denizde e, giren e, kişiler olarak daha iyi daha dostane ilişkiler kurulmalı diye düşünüyorum Kaşa mutlaka gidin Kaşa yakın Demre var e, San Nikola Kilisesi var e, Hristiyanlar için oldukça önemli bir yer festivaller yapılıyor Noel festivalleri yapılıyor Noel Baba yeri zaten öyle geçiyor pek çok kaynakta evet Kaş'a gitmelisiniz ben hazır Kaş'tan bahsetmişken çok sevdiğim bir müziği dinleteyim size evet Deniz ne dinliyoruz evet Ezgi'nin günlüğünü dinliyoruz ve el ele diyoruz evet, bütün zorlukları el ele vererek başarabiliriz Günak etmişim demek. Bir derste hayat. Gelin, Güzelim, gözünü, gidelim, gidelim, gidelim. başka Alansız bir yarım Ben bu dersten çektim Defterinde beni sin Teneffüste baktım hocam Benim dünyam bu değil Ben bu dersten çaktım hocam Defterinde beni sin Teneffüste baktım hocam Bu değil Ver elimi güzelim gidelim buralarda Gidelim başka denizlere Ver güzelim gidelim buralarda Gidelim yalansız bir ev. Evet, ezginin günlüğü ver eline dedi. El ele vererek bütün sorunları aşabiliriz. Bu arada. Kız çocuklarının okutulmasına yönelik 14-25 Haziran tarihleri arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak yürüttüğümüz kampanyamıza destek veren tüm vezarcılara çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. 18 Haziran'da karnesini alan, sınıfını başarıyla geçen ama eğer burs sağlanamazsa Eylül'de okula gidemeyecek kız kardeşlerinize burs sağlamış oldunuz. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Şu anda kampanyamız... Dernekler masasında rutin olarak değerlendirildi. Raporları da uygun diye geldi. Yeniden sizlere hesap numaraları ve SMS numaraları yakında söyleyebileceğim. Evet, el ele vererek bütün sorunlarımızı aşacağız. Ve artık Türkiye 2020 yılına kadar kız erkek çocuklarını eşitleyemeyen 20 ülke arasından çıkacak. Bunu başaracağız. Başarmamız gereken daha pek çok şey var özellikle de bitkisel ilaçlarla ilgili çocukların bitkisel ilaç çocuk hastalıklarına bitkisel ilaçlar kullanılmasıyla ilgili biliyorsunuz Almanya çok ileride. E, o konuda yazılmış kitaplar ve e, dersler var e, ancak bu e, Avrupa Birliği sürecinde ve küreselleşmenin e, her alanda getirdiği e, dayatma diyeceğim ben buna ee, sonunda Avrupa Birliği'nde bu tip bitkisel e, ilaçların e, değerlendirilmesinden sorumlu olan e, EMEA e, komisyonu bu e, Yüz, yıl, yüzlerce yıldır diyeceğim ama e, bitkisel ilaca dönüştü. Günümüz teknolojisi üretilmiş ilaçlar için e, son yıllarda çokça e, kullanılan bütün bitkisel ilaçlarla ilgili e, genel e, küreselleşmenin getirdiği bir e, baskıyla diyeceğim 4-12 yaş arası çocuklara son derece temkinli yaklaşıyor ve Avrupa Birliği uyum çerçevesinde bitkisel ilaçların 16 12 yaş altı e, kullanımına e, büyük kısıtlamalar getirdiği e, ifade ediliyor. E, bu konuda en çok e, Almanya'daki e, hem üreticiler hem hekimler e, biraz şikayetçiler. E, bununla ilgili e, çokça uzun çokça uzun bir e, makale var. E, bu makalenin ayrıntılarını Fitomet dergisinde paylaşacağım sizinle ama e, örneğin topikal kullanımda 4-12 yaş arasında kullanımına izin verilen bitki ekstrelerine bakacak olursak yani bu hangi bitki ekstrelerini taşıyan bitkisel ilaçlar, fitofarmasötikler uygun görülüyor. Onu söyleyeyim. Özellikle Hamamelis virginiana ve Hamamelis virginiana'nın yaprak ekstreleri akut ve kronikleri hastalıklarında çocuklar için 6 yaş öncesi çocuklar için de kullanılabiliyor nitekim biz bunu e, kullanıyoruz. Almanlar da kullanılıyor. En son 2007'de yapılan bir çalışmada Wolf and e, Kaiser'in yaptığı e, çalışmada da bunun yararı e, klinik e, çalışmada da yararı e, saptanmış ve bu o e, çalışmaya, o e, yayına dayalı olarak da sanıyorum EMEA böyle bir kararı vermiş durumda. E, Hypericum perforatum için ise e, biz hep derslerde size anlatıyoruz biliyorsunuz. Almanya'da bu konuda yapılmış çok sayıda çalışma var ve e, özellikle hiperaktif çocukların hiperaktivitelerini e, çözümü amacıyla e, hiperkomperforatumdan hazırlanmış preparatlar kullanılabilir diyoruz. E, 12 yaşdan e, küçük olanlar için ee, çok uygun görmüyormuş e, EMEA ee, Hiperikum perforatum e, her basından yağlı e, formülasyonlar, e, da üretilen ilaçlar ise özellikle yara iyileştirici olarak 2003'te önerilmiş Bu da e, 12 yaş ve üzeri için e, uygun görülmüş 2008'deki karar böyle kalendula ee, officinalis e, çiçeklerinden yani nergis tıbbi nergis çiçeklerinden e, hazırlanan e, preparatlarda e, yetişkinler ve çocuklar için uygun görülüyor ama çocuklar için yine bir 6 yaş e, uyarısı yapmış e, EMA dediğim gibi e, Alman hekimler Alman e, çocuk hekimleri e, bu kararlardan çok memnun değiller ve hastalarına kullanmaya devam ediyor diyorlar biz biz zararını görmedik çocuklarımız da görmedi diyorlar ee, bu konuda sanıyorum Avrupa Birliği uyum çerçevesi içerisinde daha çok fazla yayın okuyacağız bu tip tartışmalarla ilgili Ekinasiya Purpuriya içinde yine 2008'de 12 yaş üstü çocuklar için önerilmiş yüzeysel yaralarda ikinasiya preparatları 12 yaş çocukları üzeri çocuklar için önerilmiş ağız yoluyla alınacak olan sistemik kullanılacak olan bitkilere gelince mesela aloe vera'nın kabızlıkta sadece yetişkinler tarafından kullanılabileceği çocuklar için 16 yaş üzeri uygun olabileceği izin verilebileceği not edilmiş bu yayında anason kullanımında biz de hep derslerde size söylüyoruz anason alerjisine dikkat diyoruz anason alerjisi olup olmadığı testi yapılmak koşuluyla kullanımına çocuklarda izin veriliyor tercihanda 12 yaş deniyor ama burada Alman hekimler tabi itirazdalar çünkü onlar hem rezene çayını, granüle çaylarını çok kullanıyorlar çocuklarda ve sağlıklı nesiller de yetiştiriyorlar. Valerian officinalis, Kedi Otu'da sinirsel huzursuzluk durumlarında, uyku bozukluklarında kullanılır hatırlayacaksınız. E, yetişkinler için yapılmış çok sayıda çalışma var. Yetişkinler için uygun görülüyor. E, 2006'daki yapılan çalışmalarda özellikle yetişkinler için uygunluğu bir kez daha de, yenilenmiş ee, çocuklar için de yapılan çalışmalar var ve 12 yaş çocukları için 12 yaş ve üzeri çocuklar için e, uygundur ibaresi verilmiş ee, ısırgan için yine öyle ısırgan taşıyan preparatlarda 12 yaş üzeri olmalıdır deniyor ee, rezene için e, 4 yaşa e, izin vermiş emea. Ee, ama dediğim gibi 2008'de 4 yaş ve üzeri çocuklar için e, dahilen alımını önermiş. Ama e, dediğim gibi Almanya'da bütün pediatri hekimleri e, bütün çocuklarda hem soğuk algınlığından korunmak adına hem gastrointestinal sistemi rahatlatmak adına e, rezene, granüle rezene çayını çok kullanıyorlar biz zararını da görmedik diye itiraz etmişler burada. Ee, Sambucus nigra da biliyorsunuz yine soğuk algınlığında kullanılıyor, grip semptomlarının giderilmesi için düşünülmüş, 12 yaş üzeri çocuklar için uygun görülmüş. Bu liste devam ediyor. Hiperikum Perforatum'un dahilen alımında 18 yaş altı adolesanlarda kullanımına çok dikkat diyor EMEA 2008'de demiş ama bir grup hekim çocuklarda iyi sonuç aldığına dair de çalışmalar ve yayınlar var. Bir yayında son cümle Yeşil çayın kullanımı ile ilgili söylemek istiyorum. Yeşil çay e, zayıflamada kullanılıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor. İşte kafeinden dolayı... E, uyarıyor kendini insanlar daha dinç hissediyor epikallok ateşin taşıdığı için çok iyi bir antioksidan bütün bunları çok iyi biliyorsunuz benim size ek söyleyeceğim 2009 yılında yapılan faz 3 çalışmaları da tamamlanmış olan ve 4 bölgeli bölgeler Güney Afrika, e, Almanya, Latin Amerika ve Romanya'da e, dört, dört farklı devlette, e, dört ayrı e, merkezde yapılmış, ortaklaşa yapılmış e, çalışmada e, yeşil çayın bir başka kullanım alanı daha ortaya çıkmış durumda. Bu kullanım alanı e, başta kondiloma akuminata olmak üzere e, jenital bölgelerde çıkan e, siillerle ilgili bu siillerin pek çoğu biliyorsunuz e, kodetirize ediliyor e, yakılarak yakılarak e, hastalıktan kurtulanıyor insanlar yani tedavisi e, bu şekilde yapılıyor e, işte bundan kaçınanlar için bir e, seçenek olarak e, ve sık yakalananları da e, kurtarmak amacıyla e, yeşil çaydan hazırlanmış kremler yapılmış yeni bölgeler için bunun da ayrıntısını gelecek hafta sizlerle tekrar görüşeceğiz sorularınızı bekliyoruz dgs.ieo.org.tr Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Gelecek Perşembeye kadar hoşça kalın, esen kalın. Yeditepe'li Tepeli güzel İstanbul'da İstanbul'un 8 bin yıllık tarihini gösteren sergiye mutlaka gidin. İçinde yaşadığınız ülkeyi, toplumu ve kenti daha çok sevin, daha çok tanıyın. Hoşça kalın. Profesör Doktor Filiz Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Doğadan Gelen Sağlık Programını dinlediniz.